Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu kimse saptıramaz, kimi de saptırmışsa ona kimse hidayet edemez. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı,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 Hayırlı akşamlar kardeşlerim. Allah Azze ve Celle gecenizi mübarek kılsın. Allah Subhanehu ve Teala ilminizi, gayretinizi artırsın. Allah Subhanehu ve Teala günahlarımızı affetsin. Allah Azze ve Celle bizleri bağışlasın. Allah İslam'ı, Müslümanları güçlü kılsın. Allah Azze ve Celle Müslümanları her yerde korusun. Allah Müslümanların kalplerini yakınlaştırsın, aralarını ıslah etsin, onları hak üzere kılsın. Allah Azze ve Celle sözlerimizde, amellerimizde, niyetlerimizde ve isteklerimizde bizlere ihlası nasip etsin. Allah bizlere... Hakkı hak olarak görmeyi ve ona uymayı nasip etsin. Batılı batıl olarak görüp ondan kaçınmayı nasip etsin. Allah İslam'ı Müslümanları her yerde korusun. Şirki, müşrikleri küçük düşürsün. Allah İslam'ı, İslam ehlini her yerde şerefli kılsın. İslam'ı İslam ehlini her yerde musret kılsın afiyet verdiği kimselerin içine Rabbim bizleri de koysun zalimlere kafirlere münafıklara Allah Azze ve Celle fırsat vermesin masumlara ve günahsızlara izzet ve şeref versin derecelerini yükseltsin bugün üzücü bir haber aldım Diyarbakır'ın sembolü haline gelmiş Ulu Cami'nin etrafında hep hakkı anlatan, filozof Ramazan diye meşhur olan, hep insanları Allah'a davet eden, hiç yılmayan Müslüman bugün İstanbul'da öldürüldü. İnşallah şehittir. Allah rahmet etsin. Dua edin. Ömrü hep hakkı anlatmakla geçen bir insandır. Belki YouTube'da arasına kısa kısa videolarına rastlamışsınızdır. Ama o kısacık gördüğünüz video akşama kadar ağzı köpürene kadar anlatırdı ve hiç yılmazdı. Onu kim Diyarbakır'a gitse onu caminin etrafında muhakkak bir ya da birilerini kim olursa olsun ama hep davet ederken muhakkak görmüştür. Allah rahmet etsin. Ne hikmetse Diyarbakır bırakıp İstanbul'a yerleşmiş. Orada da ne için ya da ne şekilde bilemiyorum ama Allah rahmet etsin. Ömrü bu kadarmış ama zahiren bildiğimiz kendisi ömrü boyunca hep Allah'ı anlatan bir insandı. Allah rahmet etsin. Allah davetçilerin sayısını artırsın. Maalesef Allah'a davet eden insanların ya adı delidir ya böyle garibandır ya da sesleri pek çıkmaz. Ancak ya zenginse kenarında sağında solunda bir porof varsa cepleri doluysa yani anca o şekilde bizim toplumumuzda bir değer kazanıyor. Gerçekten benim diyecek benim diyecek o kadar hocayı cebinden çıkaran bir adamdı. Ben bazen merak ederdim. Hakikaten. Yani bizim Hacı Bayram'da böyle çok konuşan insanlar var. Merak edip dinledim ben bunun birkaç videosunu. Yani şahsen de gördüm. Hiç boş konuştuğunu görmezsiniz. Bak açın dinleyin. Ve adamın bilgi sahibi olmadığı ya neredeyse hiç konu yok. Ya böyle bir insanı bulmak Gerçekten zordur kardeşler. Yani İslam'ın benim diyen hocalar dahi daha birçok meselesinden haberdar bile değil yani. Öyle milletin çok çok baba baba böyle e, sesim kötü mü geliyor kardeşler? Valla işte sanki sıkıntı var diye kendi internetimi aldım. Cebin internetiyle geldim ama giriyor mu ama. Vallahi yapacak bir şey yok. Biz Buhari'yi tercüme yaparken halkın önündeki benim diyen hocaların dahi e, öyle hiç de e, her konudan anlamadıklarını anladık yani. Rab'bim hayır versin kardeşler. Ses kötü ise bir tekrar bir kapadı açayım. Evet. Allah namaz Hoca'ya rahmet etsin. Allah günahlarını affetsin. Müslümanlar da ben inanıyorum ki Lehte aleyhte herkes Ramazan'ı severdi Ramazan hocayı. Allah rahmet etsin. Evet. Bugün ehli Sünnet itikadı dersine devam ediyoruz kardeşler. Akide kelime manası olarak sıkıca, kuvvetlice tutma, bırakmamak üzere yapışma, birbirine sıkıca yapışıp ispat edici ve bağlayıcı olma manalarına gelir. Umumun anladığı akide ise itikat edilen şeyin hak mı, batıl mı olduğuna bakmaksızın itikat edenin nazarında şüpheye mal vermeyen kesin iman ve katî hükümlerdir. Yani insan şüpheye düşmeden kalbini bağladığı her şey onun akidesidir. İtikaden, imanen bağlandığı her şey. İslam akidesi ise, İslam akidesi dediğimizde ise kesin bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin rububiyeti, isim ve sıfatları, uluhiyeti neyi gerektiyorsa Allah'ın kitabından ve Resulullah'ın sahih sünnetinden gelen ne ise onu olduğu gibi kabul edip üzerine hiçbir söz bina etmemektir dedik. En son isim ve sıfatlarda kalmıştık. Bugün isim ve sıfatlarda arş üzerine istiva sıfatından devam edeceğiz kardeşler. Aslında konular ağır değil fakat Müslümanların Akide meselesinden uzak durması hasebiyle bir de Allah'ın kitabından uzak durma hasebiyle insanlara bazen konular ağır gelebilir. Kelimeler yabancı gelebilir. Bu da oturup kendimizin bir düşünmemiz gerekir. Neden bunlar bize uzaktan geliyor? Neden anlayamıyoruz? Neden bu kelimeleri daha önce hiç duymadık diye bunu kendimizde bir aramamız gerekir kardeşlerim. el istiva kelimesi Ela edatıyla kayıtlı olarak geldiği zaman Arap lügatında bunun anlamı bir şeyin üzerine yükselme, yerleşmek demektir. Allah Azze ve Celle ayetinde bütün çiftleri o yaratmıştır. Ve size bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir ki böylece onların sırtına binip üzerlerine istiva edince Rabbiniz'in nimetini anarak bunu bizim hizmetine vereni tesbih ve takdis ederiz. Yoksa biz bunlara güç getiremezdik diyesiniz. Zuhruf suresinde. Burada el istiva kelimesi Sırtlarına çıkma ve yerleşme anlamına gelmiştir. Yine Nuh Aleyhisselam'ın gemisi hakkında Allah Azze ve Celle ve gemi Judy üzerine istiva etti, yani oturdu olarak gelmiştir Hud Suresinde. Yani Judy da üzerine yerleşti. Yine Allah Azze ve Celle sen ve seninle beraber olanlar gemiye istiva edince yani yerleşince de bizi zalim kimselerden kurtaran Allah'a hamdolsun de buyurmuştur müminin suresinde falan bir yerin üzerine istiva etti denildiği zaman kast edilen o kimsenin o yüzey üzerine çıkması ve yerleşmesi manasındadır arş ise lugatta kralın tahtı manasına gelir. Nitekim Allah azze ve celle Belkıs hakkında ayette bildirdiği gibi onun bir de büyük arşı var. Yani tahtı var Neml suresinde. Allahu Teala'nın arşı üzerine istivasının anlamıysa Buhari sahihinde Tevhid kitabında Arşı su üzerinde idi babında gelen rivayette mucayit bin Cebir'in el istiva arş üzerine yükselmedir sözünü rivayet etmiştir. Lahika Sherhu Itkadi Ehli Sünne adlı kitabında Bişir bin Ömer'den birçok müfessirlerden Rahman Arş üzerine istiva etti. Yani yükseldi diye rivayet etmişlerdir. İslah kelimesi sözlükte bir şeyi yenmeye çalışma, çekişme, mücadele, dövüş, kavga anlamlarına gelir. Allah'a hiçbir şey galebe çalamaz ve o kimse ondan yüksek olamaz. O vahid ve samettir. Kelamın hakkı hakikati üzerine hamledilir. Meğer ki ümmet bunun mecaz olduğu üzerinde ittifak etmiş olsun. O halde Rabbimizden bize indirilene ancak bu şekilde tabi olmaktan başka yol yoktur. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle kelamını en meşhur ve en açık şekilde indirmiştir bu şekilde teslim olmak gerekir. Şayet mecaz iddia kabul edilecek olsa her iddiaya yol açılır. İbarelerde mecaz, mecaz sabit olmamıştır. Allah azze ve celle Araplara ancak anlayabilecekleri şekilden başkasıyla hitap etmekten yücedir. İşitenlere göre sahih olan anlamı esastır. İstiva lugat olarak ve mefhum olarak malumdur, bilinmektedir. Bunun manası bir şeyin üstüne yükselmek ve yerleşmektir. Bu istiva mahlukların istifaz istivasına benzetilemez. Allah azze ve celle'nin arş üzerine istivası hakikidir. Kulun gemi üzerine istivası hakikidir. Yaratıcının istibası ise mahlukların istivasına benzemez. Çünkü Allah azze ve celle hiçbir şeye muhtaç değildir. Bilakis o her şeyden müstağidir. Allah azze ve celle arşı taşır ve kudretiyle onu taşıtır. Göklerle yeri kaynamaması için tutar. imamların muhakkak ki Allah azze ve celle arşına hakiki olarak istiva etmiştir sözünün, onun istivasının kolun gemiye ve bineklere istivası gibi olmasını gerektireceğini zannederse o kimse imamların muhakkak ki Allah'ın ilmi hakikidir görmesi hakikidir konuşması hakikidir sözüyle ilzam edilir zira onun ilminin işitmesinin Görmesinin ve kelamının hakiki olması, mahlukların ilmi işitmesi, görmesi ve kelamı gibi olmasını gerektirmemektedir. Allah Azze ve Celle'nin arşı, şerî aslarda geldiği üzere direkleri olan ve melekler tarafından taşınan bir tahttır. Allah Subhanahu ve Teala kitabında melekler göğün yanlarındadır. Ve Rabbinin arşını o gün onlardan sekiz tanesi başlarının üzerinde taşıyacaktır diyor Hakk'a suresinde. Bukhari ve Müslüm'de gelen rivayette Nebileri birbirinden üstün tutmayın. Muhakkak ki insanlar kıyamet günü bayılırlar. Ben yeryüzünün kendisi için yarılacağı ilk kimseyim. O sırada Musa'nın arşın direklerinden bir direğe tutunmuş olduğunu görürüm. Evet, arş lugatta krala ait taht demektir. Allah Azze ve Celle'nin onun bir de büyük arşı var. Nemil 23. ayetinde olduğu gibi, Rahman olan Allah Azze ve Celle'nin arşı ise direkleri olan ve melekler tarafından taşınan bir tahttır. O alem üzerinde bir kubbe gibidir ve mahlukatın tavanıdır demiştir. Kürsü Rab Teala'nın ayaklarını koyduğu yerdir. Bu husus İbn Abbas'tan ve ve vesselamın diğer sahabelerinden sabit olmuştur. Allah Azze ve Celle'nin arşı üzerine istivası, kitap ve sünnette delalet ettiği fiili sıfatlarındandır kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'den delili ise Rabbiniz şüphesiz gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra da arş üzerine istiva edendir buyurmuştur Araf 54'de Rahman arş üzerine istiva etmiştir Taha 5'te. Sünnetten delillerine baktığımızda kardeşlerim İbn Abbas'tan gelen rivayette Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Sallallahu ve Sellem'in kıyamet gününde şefaat etmesinden bahsettiği rivayette cennetin kapısına gelirim ve kapı benim için açılır. Kürsünün tahtının üzerinde olduğu halde Rabbim Teala'nın yanına gelir ve hemen secdeye kapanırım diyor. Bu bunlardan bir delildir. İkincisi Ebu Hureyre'den gelen rivayet. Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü ve vesselam muhakkak ki Allah Azze ve Celle gökleri yerleri ve ikisi arasındakileri altı günde yarattı ve sonra arş üzerine istiva etti hadisidir. Üçüncüsü Cübeyr bin Mutim'den gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam muhakkak ki Allah arşının üzerindedir. Arşı da göklerin üzerindedir buyurmuştur. Evet. Demek ki bu ümmetin Aleyhisselatu vesselam'ın sahabelerinden ve sonrakilerden olan alimlerimiz, selefimiz Allah azze ve celle'nin arşı üzerinde ve arşa istiva etmiş olduğu hususunda ihtilaf etmemişlerdir. Seleften hiçbirisi muhakkak ki Allah Azze ve Celle arş üzerinde değildir dememiştir. Bütün ehli sünnet, öncekilerden ve sonrakilerden bütün ilim ehli selefin böylece icma ettiklerini nakletmişlerdir. Tebe'yi tabinden olan hicrat diyarının imamı İmam Malik'ten sabit olmuştur ki birisi kendisine ey Eba Abdullah Rahman arş üzerine istiva etmiştir buyruluyor. İstiva nedir ki diye sordu. İmam Malik sustu, başını eğdi, kıpkırmızı oldu, kendisinden terler çıkmaya başladı. Durdu, durdu, sonra şöyle dedi. İstiva malum, meçhul değil, bilinen bir şey. Keyfiyeti makul değil, ne bilinmez. Ona iman etmek gerekir. Onun hakkında soru sormak bidattır. Seni de ancak bir bidatçı olarak görüyorum diyerek atın bu adamı dışarı demiş ve meclisten atmıştır Hafız Zehebi bu İmam Malik'ten sabittir çünkü benzeri daha önce İmam Malik'in şeyhi Rabia'dan da nakledildi demiştir evet istiva meçhul değildir kardeşlerim lugatta manası meçhul değildir demektir zira bunun manası yükselme ve yerleşmektir Sadece istiva'nın keyfiyeti bilinmez demişlerdir. Çünkü onun hakikati bilinemez. İmam Malik Allah kendisinden razı olsun istiva malumdur. Yani bu kullandığımız kelime de lugat manası biliniyor. Keyfiyeti meçhuldur. İnanmak dindendir. Onun hakkında soru sormaksa bid'attır demiştir. Keyfiyeti makul değildir anlamı, bizler Allah Azze ve Celle'nin arşı üzerine istivasının keyfiyetini bize bildirilmediği için akıllarımızla idrak edemeyiz demektir kardeşlerim. Onu bilmenin vahiyden başka imkanı yoktur. Vahiyde de keyfiyeti zikredilmemiştir. Dolayısıyla bu konuda konuşmak haramdır. Ona iman etmek vaciptir. Allah Azze ve Celle'nin arşı üzerine kendisine layık şekilde istiva ettiğine iman etmek dindendir. Çünkü Allah bunu kendisi haber vermiştir. Kendisi hakkında bunu haber vermiş. Bunu tasdik edip iman etmekte biz müminlere düşer. Onun hakkında soru sormak bidattır sözünün anlamıysa, İstivanın keyfiyeti, nasıllığı hakkında soru sormak bidattır demektir. Çünkü bu aleyhissalatü vesselam ve sahabeleri zamanında bilinmiyordu ve açıklanmadı olduğu gibi iman edilmiştir. Allah bizlere merhamet etsin. Allah bizleri hak'tan ayırmasın kardeşlerim. Demek ki bunların anlamı bizce malumdur. Fakat keyfiyetleri nasıl oldukları bize meçuldur. Allah subhanahu ve teala bize bu sıfatları bildirmiş ama keyfiyetini bildirmemiştir. Sıfatlar hakkında konuşmak zat hakkında konuşmanın bir dalıdır. Allah azze ve celle'nin zatını keyfiyet belirlemeden ispat ettiğimiz gibi aynı şekilde sıfatlarını da keyfiyet belirlemeden ispat ederiz. Ehl-i Sünnet'in itikadı budur kardeşlerim. Maalesef bugün hangi meali elinize alırsanız alın, bu ayetlere geldiğinizde muhakkak bir tevil var. Allah kuruldu, istila etti gibi maalesef Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarına gereği gibi iman edememişler ve akılcı bir mantıkla yaklaşarak bu olsa olsa şöyledir böyledir sözüne gitmişlerdir. İşte ehli sünnet ve cemaat isim ve sıfatlarda tüm fırkalardan ya da düzelteyim tüm fırkayı dalleden bu şekilde ayrılır kardeşlerim. Allah arşa istiva etti. İstiva malum keyfiyeti meçhul inanmak vacip soru sormak beydi. Yüz sıfatı, yüz veç kelimesiyle gelir. Allah subhanahu ve teala'nın zati sıfatlarındandır. Kitap ve sünnet ile sabittir kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala yeryüzünde bulunan her şey fanidir. Ancak celal ve ikram sahibi Rabbinin vecihi baki kalacak diyor Rahman suresinde. Yine Allah Azze ve Celle doğu da batı da Allah'ındır. Nereye dönerseniz dönün Allah'ın veki oradadır diyor Bakara 115'te. Burada veç kelimesiyle kastedilen kıbledir kardeşlerim. Yani Allah'ın kıblesi. Ayetteki siyah buna delalet eder. Zira eyne mekan zarfıdır. Tevellu emrinin anlamı, yönelin demektir. Bu ayet sıfat ayetlerinden değildir. Bu yanlışa düşünen konulardan bir tanesidir. Bu ayet sıfata delalet etmemektedir. Her konuda delalet siyakına göredir. Karineler sadece lafızlara yüklenmezler. Bundan dolayı bu gibi ayetleri tevil etmenin doğruluğuna delil olarak getirmek doğru değildir. Zira bu mana siyahına delalet etmektedir. Bundan dolayı bu ayet tevil etmenin doğruluğuna delil olarak getirilecek sıfat ayetlerinden değildir. Aleyhissalatü vesselam da Allah subhanahu ve teala hakkında şöyle buyurmuştur. Onun hicab nurdur. Şayet onu açsa yüzünün nuru mahlukatından gördüğü her şeyi yakardı buyurmuştur. Bunu İmam Müslim rivayet etmiştir. Subuhatu veçhi. Yüzünün nuru ve celali demektir. Allah Azze ve Celle'nin görmesi bütün mahlukatı idrak eder. Onun Subuhatın nur ile perdelidir. Bir rivayette nar ateş şeklinde gelmiştir. Bu da onu mahlukatı idraktan örten hicaptır. Evet, el Haris el Eşariden gelen rivayette namaza durduğunuz zaman başka tarafa iltifat etmeyin, zira Allah Azze ve Celle'nin yüzüyle kulunun yüzüne döner diyor ehl-i sünnet Allah Azze ve Celle'nin yüz sıfatını ispat ve bunun Allah Azze ve Celle'nin celal ve azametine yakışır şekilde hakiki bir sıfat olduğu mahlukatın sıfatlarına benzetilemeyeceği hususunda icma etmiştir İmam Ebu Hanife diyor ki Allah kendisinden razı olsun Allah'ın eli, yüzü ve nefsi, zatı vardır. Nitekim Allah Azze ve Celle Kur'an'da el, yüz ve nefis sıfatlarını zikretmiştir. Bunlar onun keyfiyesiz sıfatlarıdır buyurmuştur. Allah kendisinden razı olsun. İki el sıfatı. El sünnet vel cemaat Allah Azze ve Celle'nin iki eli vardır. Bu iki elin hakiki olup Allah Azze ve Celle'nin celaline layık şekilde olduğuna itikat eder ve mahlukatların ellerine benzetmezler. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin zatî sıfatlarındandır, kitap ve sünnet ile sabittir. Allah Azze ve Celle kovulmuş şeytana hitaben Kur'an'da Ey layih! iki elimle yarattığım Adem'e secde etmekten seni alıkoyan nedir? diye sormuştur saat 75'te. Abdullah İbni Mesud diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Bir Yahudi alimi Allah Resulü ve vesselama geldi ve Ey Muhammed! Muhakkak ki Allah kıyamet gününde gökleri bir parnağında, yerleri bir parnağında, su ve toprağı bir parnağında, kalan mahlukatı da bir parnağında tutar. Sonra sallayarak ben melikim der dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Yahudi alimin sözüne güldü. Ve onu tasdik ederek şu ayeti okudu. Onlar Allah'ı gerektiği gibi takdir edememişlerdir. Kıyamet günü yeryüzü bütünüyle onun kabzasında gökler de elinde dürülmüş olacaktır. Allah onların şık koştukları şeylerden münezzehtir ve çok yücedir demiştir. Zümer 67 Sesinde bozukluk var mı? Hadisi Bukhari ve Müslüm rivayet etmiştir kardeşler. Yine Abdullah İbn Ömer'den gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle gökleri ve yeri iki eliyle tutar ve Allah'ım buyurur. Ben Allah'ım buyurur. Parmaklarını yumdu ve açtı. Ben Melekim buyurur. Hatta minbere baktım altından bir şey kımıldıyordu. Kendi kendime acaba bu minber aleyhissalatü vesselam'ı düşürecek mi dedim. Bunu İmam Müslüm nakletmiştir. Allah razı olsun kardeşler. Yani Allah Resulü aleyhisselatu vesselam hadisi naklederken parnaklarını yumup açıyor ve bunu Allah Azze ve Celle'nin göklerle yeri iki eliyle tutmasını anlatmak için yapmıştır kardeşlerim. Zira bu tutuş hakikidir ve Allah Azze ve Celle'nin iki eli de hakikidir. Bu ümmetin alimleri Allah Azze ve Celle'nin iki hakiki eli olduğu ve bunların mahlukların eline benzetilemeyeceği hususunda alimlerimiz icma etmişlerdir. Ekşarilerin yaptığı gibi ya da mutezilenin iki elin kuvvet, nimet veya başka bir şeyle tahrif edilmesi doğru değildir. Bunlar yanlıştır. Bunların meallerini okuduğunuzda Allah Azze ve Celle'nin eli sıfatı geldiğinde kudret ya da başka bir şey, güç, nimet gibi hep tahrif ederler kardeşlerim. Bunlar şu açıdan yanlıştır. Birincisi, bu sözü delilsiz olarak, hakiki anlamından alarak mecaze taşımaktalar. İkincisi, bu yorum Allah Azze ve Celle'ye nispet olarak gelen siyakta, lugata ayrıkları bir anlamdır. Çünkü iki elimle yarattığım buyurmuştur. Buradaki anlamın, iki nimetimle yarattığım veya iki kuvvetimle yarattığım şekilde verilmesi sahih değildir, doğru değildir. Bu bir tevildir. Üçüncüsü, el Allah Azze ve Celle'ye tesniye ikil olarak izafe edilmiştir. Ne kitapta ne sünnette ne de başka bir yerde nimet veya kuvvet Allah Azze ve Celle'ye tesniye olarak izafe edilmemiştir nasıl bu anlamda tefsir edilebilir ki? Bu da büyük bir hata. Dördüncüsü, şayet burada iki el ile kuvvet veya kudret kastedilmiş olsaydı, İblis Rabb'ına karşı bununla delil getirir. İki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir hitabına karşı beni de kuvvetle kudretinle yarattın derdi. Beşincisi, el sıfatı onunla nimet veya kudret ya da kuvvet kastedilemeyecek şekilde sabit olmuştur. El, avuç, parnaklar, kabza, sağ, Allah Azze ve Celle'nin sallaması gibi tasarrufların zikredilmiş olması el lafzıyla nimet veya kuvvet kastedilmiş olmasına engeldir. Allah azze ve celle'nin Kur'an'da zikrettiği gibi eli, yüzü ve nefsi vardır. Onun eli kudretidir veya nimetidir denilemez. Zira bu sıfatın iptal edilmesi demektir. Bu söz Kaderiye ve Mutezile'nin sözüdür. Lakin O'nun en sıfatı keyfiyetsizdir. Muhabbet, sevgi sıfatı. Muhabbet, Allah Azze ve Celle'nin kitap ve sünnetiyle sabit olan sıfatlarındandır. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki, Allah öyle bir kavim getirir ki, kendisi onları sever, onlar da Allah'ı sever. Mayde 54'te. Allah'ın bizi de neslimizi de bunlardan eylem. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah bir kulu sevdiği zaman Cibril'e muhakkak ki Allah falanı sever. Sen de onu sev diye nida eder. Bunun üzerine Cibril de onu sever ve sema ehline şöyle nida eder. Muhakkak ki Allah falanı sever, siz de onu sevin. Sema ehli de onu severler. Sonra yeryüzüne o kimse hakkında kabul konulur, Allah bir kula da ederse deyip hadis devam ediyor. Yine Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette, ve Selam Hayber günü yarın bu sancağı öyle bir kimseye vereceğim ki Allah ve Resul'ü sever, Allah ve Resul'u da onu sever. Evet kardeşlerim. Ehli sünnet Allah azze ve Celle'nin muhabbet sıfatının sabit olup hakiki bir sıfat olduğu ve mahlukların sıfatlarına benzemeyeceği hususunda icma etmiştir. Allah azze ve celal mahlukatından dilediğini sever burada zikredilenler dışında Allah Azze ve Celle'nin kitap ve sünnetiyle veya ikisinden biriyle sabit olan delillerin zikriyle söz uzamaması için zikredilmeyen birçok sıfatlar vardır mesela yaratmak rızık vermek razı olmak gülmek öfke izzet ilim adalet haya cemal suçlulardan intikam almak nuzul dünya semasına iniş düşmanlarını tuzağa düşürmek kendisini aldatmaya çalışanı aldatmak göz parmaklar ayak, müminler tarafından kıyamet gününde görülmesi gibi birçok sıfatı vardır. Allah izin verirse bu derslerin bu ana maddeler bittikten sonra sırf ömrüm varsa sizlerin de vakti olursa isim ve sıfat tevhidi başlığında hasse'den teker teker tekrar ömrümüz varsa işleyeceğiz inşallah. İsim ve sıfatlara iman etmenin faydaları neler? Neden biz bu meseleleri işliyoruz, okuyoruz, öğreniyoruz? Neden Allah Azze ve Celle kitabında isim ve sıfatlarını bize bildirmiş? Hiç merak ettik mi kardeşlerim? Bakın bunların faydaları var. Eğer bizim aklımıza, nefsimize bırakılmış olsaydı ki Bugün ne kadar fırkayı dalle varsa hep bu yüzden bir sürü din fırka çıkmamış mı kardeşlerim? Bir olanı birliyemediklerinden iyilik tanısı, kötülük tanısı, kader, savaş tanısı, aşk tanısı, yer tanısı, gök tanısı, dağlar tanısı ya isim koymadıkları bir şey kalmamış. Sebep hep bir olanı birleyememişler zıt olanların hepsinin bir şeyde birleşmesini akılları almamış şüphesiz ki kul Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını bunların anlamlarını bilip bunların hakiki sıfatlar olduğuna Allah'ın celal ve azametine layık şekilde olduklarına ve bunların mahlukların sıfatlarına benzemeyeceğine iman etmekle hem dünya hem de ahiret saadetini kazanır kardeşlerim. Tam bir tevhid ehli olur. Hiç kimse ona zarar veremez. Bunlara iman etmeyen veya tevil edip hakiki manasından saptıran hem dünyada hem de ahirette saadetten mahrum olur. Kulun Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarına iman etmesinin birçok faydaları vardır kardeşlerim. Mesela isim ve sıfata imanın en önemli faydası Allah Azze ve Celle'nin eksikliklerden ve kusurlardan tenzih edilip celalına layık keman sıfatlarla vasıflanması Mahlukların zayıf sıfatlarına benzemesinin nehyedilmesi ve Allah Azze ve Celle'nin güzel isimlerinin ispat edilmesidir. Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden olan El afuv Affedici, El Kafur, Bağışlayıcı ve er Rahim, acıyan isimlerine iman eden ve onun günahkarları bağışlayıcı merhametli ve affedici sıfatlarını bilen kimse duasında Allah'tan ümitsizliğe düşer mi? Allah'ın rahmetinden umudunu keser mi? Bilakis Allah'ın rahmetini ve mağfiretini ümid ederek gönlü genişler kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin şiddetli cezalandırma, haramları işlediğinde kıskançlığı, öfke ve kendisine isyan edenden intikam alma sıfatlarını bilen kimseyi bunlar Allah korkusuna ve ona isyandan uzak durmaya itmez mi? Muhakkak ki mümin Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden olan El Kavi, El Kadir ve El Aziz isimlerine koruma ve yardımıyla müminlerin velisi olduğuna kesin olarak iman ettiğinde Allah'a tevekkülün büyüklüğünü kazanmaz mı? Onun yardımına güvenmez mi? Düşmanlarından endişeye düşer mi? Göz aydınlığı içinde Allah Azze ve Celle'nin korumasına ve yardımıyla desteğine güvenerek yaşar. Kalbinde Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden olan El Basir hakkıyla gören sıfatı yerleşen onun koyu karanlık gecede siyah kayanın üzerindeki siyah karıncanın adımlarını bile gördüğünü bilen kimse yine Allah Azze ve Celle'nin errakip rakip, gözetleyici el alim hakkıyla bilen isimlerini bilen onun kullarının niyetlerini ve işlerinden geçirdiklerini bildiğini bilir ve bu onu Allah'a isyandan uzaklaştırmaya yiter. Allah'ın kendisini yasakladığı bir işte görmesini istemez. Her yaptığı işi Rabbi Teala'nın gözetiminde yapar. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına iman eden ve bunlara sığınan bir mümin Allah korktuklarından sığındırır. Allah'ın sıfatlarına istiaze, hakikatte Allah'a sığınma olduğu gibi onun rahmetiyle yardım istemede hakikatte ondan yardım istemedir. Yine Allah'ın sıfatlarıyla yemin etmek hakikatte onunla yemin etmektir. Allah Azze ve Celle'nin isimlerini ve sıfatlarını bilip bunlarla Allah Azze ve Celle'ye Tevessülde bulunanın duasına Allah icabet eder. Ve o kimse isteyip ümit ettiklerine kavuşur ve korkup istemediği şeylerden de kendisinden uzaklaştırılır. Bütün bunlar isim ve sıfatlara iman etmenin neticesinde elde edilecek faydalardır kardeşlerim. Bu fayda denizinden damlalardır. Allah bizlere merhamet etsin. Allah bizlere güzel bir ilim versin. Allah bizlere güzel bir anlayış versin. Allah Azze ve Celle günahlarımızı affetsin. Allah bizleri bağışlasın. Allah nimetlerine şükredenlerden eylesin. Verdiği nimetler içinde nankörlük yapıp Allah'ı unutanlardan dünyaya dalıp gidenlerden eylemesin. Allah bizleri ıslah etsin. Allah bizleri hak üzere kılsın. Allah'ın her şeye gücü yeter kardeşlerim. Allah güvenliğimizi, istikrarımızı korusun. Allah sözlerimizde, amellerimizde, niyetlerimizde, isteklerimizde bizlere ihlası nasip etsin. Allah Müslümanların kabirde olanların kabirlerini aydınlatsın. Onları kabir azabından korusun. Allah hastalarımıza acil şifalar versin. Allah zalimleri, kafirleri, münafıkları her yerde alçaltsın. Kurdukları tuzakları başlarına geçirsin. Masumlara, günahsızlara izzet ve şeref versin. Derecelerini yükseltsin. Aleyhissalatü vesselama ve alene salatı selam olsun. Subhani ki Allah'ım ve bihamdike eşhuden la ilahe illa emte Estağfuruk ve etubinim Velhamdülillahi Rabbil Alemin Hepinize selamun Ve rahmetullahi ve berekat Gece okulan ayetler. E'uzü billahi min eşşeytanir recim. Âmana er-resûlu bimâ unzile ileyhi rabbihî vel Kullun Kullu âmena ve melâ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 لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا رب لا تؤاخذنا إن مسينا أو أخطأنا ربنا رب فلا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا وغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصر